Avniye Tansu ile bağlanacağız birazdan. Evet. Çünkü bu taleplerin içinde gözaltının da bu süreç içinde gerçekleşen gözaltıların da gözaltına alınanların da serbest bırakılması gibi bir talep var. Ama bir yandan da İzmir'de 29 kişinin Twitter gibi bir gerekçeyle Twitter kullanıcılarının attıkları tweetler nedeniyle gözaltına alınması bilgisi geldi. Konuyla ilgili biraz ayrıntılı bilgi alacağız Avniye Tansu'dan. Şu anda telefon attığımızda Avniye Hanım merhabalar. Merhabalar. Evet. Merhaba iyi yayınlar. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok Hayırlı. teşekkürler. 29 kişi şu ana kadar İzmir'de gözaltına alınmış. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi, şube müdürlüğüne bağlı ekipler İzmir Emniyeti'ne bağlı. 29 kişiyi gözaltına almışlar. 10 kişi daha e, aranmaktaymış. Salı akşamından e, bu yana süren bir faaliyet dün almıştık esasında e, Hı -hı. bunun haberini. E, öncelikle m, biraz... Hepimizi paniğe sürükletti herkesin kendi güvenliği e, açısından da çünkü Twitter bu kalkışmada bu halk kalkışması diyebileceğimiz harekette belki en sık kullanılan Facebook'la beraber e, sosyal mecraydı ve birçok insan esasında bunu çok işlevsel nedenlerle de kullandı nasıl söyleyeyim medikal e, yönlendirmeler vardı bunun hacı güvenlikle ilgili yönlendirmeler vardı ama bir yandan e, nasıl diyelim dayanışmayla ilgili mücadeleler de vardı ve bu hat üzerinden yani dayanışma hattı üzerinden galiba politik bir a, duvara çarpılmış gibi de gözüküyor. Peki İzmir Emniyeti nasıl böyle bir tasarrufa gider? Şimdi kimsenin aklına bir şey düşürmeyelim de neden İzmir'de diye bir soru da var. E, kafamızda neler söylemek istersiniz? Şimdi orası kocaman bir soru işareti tabii ki. Evet. Yani, e, bir de soruşturmanın gizliliği açısından hangi maddeye dayanarak ne gerekçeyle yaptılar bunları da Çok net bilmiyoruz. Hı hı. Ee, biraz evvel yani yarım saat evvel eğer e, ben radyoda programda olsaydım işte hı hı. ilk arayacağım kişi insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak olacaktı. Ee, Yaman olacaktı Yaman Akdeniz. Hı hı. Onlar şu anda yurt dışındalar fakat işte dediğim gibi bir yarım saat bir saat evvel Bu konuda çok e, net bir yorum yollamışlar. Hı hı. İsterseniz onu madde madde gidelim. Ne olmuş, Onlar da mesela aynen e, şey diyorlar. soruşturmaların gizliliği açısından bu konunun ayrıntısına ulaşmamız hı. mümkün değil. Ama bununla birlikte bu kadar çok sayıda kişi hakkında aynı suçlamayla işlem yapılmış olması... Kaygı verici demin e, senin de söylediğin gibi ilk sen hı. tedirginlik yarattı üstümüzde diyorsun evet. ya. Evet. Mesela ona ifade özgürlüğü teorisinde e, chilling effect dalga etkisi diyorlar. Hı hı. Yani bu sadece gözaltına alınan ya da haklarında soruşturma yapılmaya başlanan kişileri e, değil kocaman bir kitleyi bir çok daha geniş e, çevreleri etkiliyor. Evet. Dolayısıyla ifade özgürlüğü önündeki e, en büyük tehditlerden biri de dolaylı olarak kullanılan bu durum. Hı -hı. E, nitekim Yaman'la Kerem de e, yolladıkları mesajda Hı -hı. E, buna dikkat çekmişler. Bu arada dinleyenlerimizden e, internet erişimi olanlar için hemen adresi de vereyim ben. E, privacy.org Cyber, e, ortadan-rights.org.tr Zaten Google'a e, Yaman Akdeniz diye yazdıklarında ilk gelen bu oluyor. Cyberrights.org.tr Onun en tepesindeki mesaj. Şimdi onlar şöyle düşünmüşler. Sabahin e, Türk Ceza Kanunu 216'ya göre oldu ...lafları dolaştı. Hı hı. Hatta bir tanesinde ben şahsen de tanık oldum. Ee, Halk TV'de... ...İzmir Milletvekili... ...açıkça böyle söyledi. O, onunla hı. bağlantı kurmuşlardı. Ama e, Yaman'la Kerem... E, ...214 ve 217'ye dayandırıyorlar. Nedir bunlar? Hı. İkisi de kabaca suç işlemeye tahrik. Ama bir tanesi 214... İsterseniz okuyayım vakit müsait mi Okuyun okuyun çok önemli 214'de birinci fıkra şöyle diyor Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır İkincisi halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı Silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi 15 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Ee, üçüncü fıkra tahrik konusu suçların işlenmesi halinde tahrik eden kişi bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır. Hı. Öbür maddeye bakarsak 217 kanunlara uymamaya tahrik. Bunda da halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde Altı aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki ilgili hükümler ifade özgürlüğü aleyhine bugüne kadar çok da kullanılan hükümler değil. Hı hı. E, dolayısıyla e, bilmiyorlar ya işte bilmiyoruz ya e, diğer hükümlere uygulanan ilkeler bu hükümler açısından da uygulanmalıdır diyor demişler onu vurgulamışlar biraz açar ee, mısınız bu son evet, şimdi söyleyeceğim Buyurun. bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere bütün insan hakları standartları uygulanmasında çok önemli gözetilecek bir şey yani o da ne ifade özgürlüğünün sınırlanabilmesi için ya da ona yardım eden kanun maddelerinin uygulanabilmesi için Hı -hı. E, ya nefret söylemi olması Hı -hı. ya da ortada şiddetle doğrudan doğruya bir illiyet bağının bulunması yani neden sonuç ilişkisi olması gerekiyor hı hı. ve tabii ki bunların kanıtlanması gerekiyor hı hı. şimdi e, şeyde Twitter'da e, bu gibi mesajlarla e, halkı şiddete yönlendirme zaten mantıklı bir şey mi yani zaten sokaklarda günlerdir yürüyüşler yapılıyor e, gösteriler bitmiyor E, gör, gör, ona karşı yapılan Verilen tepkiler meydanda <Gülüyor> Hepimiz e, hem Manen hem maddeten bedenen Ve ruhen e, Zarar görmekteyiz günlerdir Şimdi böyle bir ortamda Birileri kalkıp da e, Twitter'da Hadi bakalım şiddet yaratalım işte şeylere uymayalım Dese dahi Siz bunun e, Bu sonucu yarattığına inanıyor musunuz Demin ilk senin söylediği gibi e, en geniş biçimde e, iletişim amaçlı kullanıldı. Bu. Hı hı. Mutlaka arada suç unsuru taşıyan mesajlar vardı. Hakaret içerenler gibi hı hı. örneğin. Hı hı. Yani o tabii ki e, savunulacak bir şey değil. Hı hı. Alenen hakaret etmek. Ayrıca bizim yasamızda e, Türk Ceza Kanunu'ndaki hakaret suçunun unsurlarına göre Alenileşme diye bir şey var Unsur var Twitter'ı attığınız zaman da alenileşiyor resmen Yani ben Twitter'dan attım Sadece benim takipçilerim gördü Falan yolu savunmalara Hiç de etmemekte fayda var Dolayısıyla o çok önemli Geçen gün pazartesi canlı yayında Murat'la da Twitter'ı çok konuştuk dezenformasyon tartışırken hı hı. E, bu da çok önemli yani alenen hakaret içeren mesajları yaymayın e, yazmayın ve yaymayın retweet etmeyin hı. çünkü sizde bir anlamda alet olmuş oluyorsunuz hı. Hı. şimdi gene yamanların yorumuna dönersem hı hı. insan hakları hukukunda e, kamu makamlarının diyor e, şiddete yönlendirme olduğunu e, bahsetmeleri için çok yüksek bir standartın kanıtlanmış olması gerekir hı. diyor. O da şu o da. diyor hı hı. E, bu incelemede sözü kimin söylediği muhatabının kim olduğu hangi ortamda ve hangi araçlarla söylendiği ve söylenen sözün tonu dikkate alınmalıdır diyor. Bu biraz herhalde çabuk yazdılar açıklama gerektiren bir şey bence hı. yani biraz daha yorum istiyor bu madde. Ee, örneğin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarında artık literatüre geçmiş bir dava var. Sarkozy ile bir Fransız vatandaşı arasında, <Gülüyor> er E.ON arasında. E, defol git geri zekalı yazan bir pankart göstermiş Sarkozy'nin olduğu bir şeyde, e, toplantıda. <Gülüyor> Ondan sonra kaldırmış pankartı yani. <Gülüyor> Ondan sonra... E, Derhal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış. Oysa e, bu adamın e, orada kullandığı defol git geri zekalı lafı Fransa'da çok böyle e, halka mal olmuş bir lafmış. Hı. Çünkü bir çiftçi elini sıkmayı reddetmiş Sarkozy'nin. O da ona defol git geri zekalı demiş kendisi demiş yani çiftçiye hmm. işte bütün karikatürlerde her yerde her yerde bu dolaşmış iade ediyor ee, yani orada efendim yani. Ediyor, evet. evet hatırlatıyor yani <gülüyor> sadece hatırlatıyor neyse bu Laval kentinde oluyor bu iş oradaki mahkeme sadece 30 euro para cezasına mahkum ediyor adamı <gülüyor> ve Onu da ertelemeye karar veriyor. İşte temiz ediyor e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, makamları, savcılık neyse işte. Ondan sonra e, şeye kadar gidiyor bu iş. Yargıtay da onaylıyor şeyi, ilk mahkemenin kararını. E, 30 euro ile kapanıyor bu dava. Fakat eğer bununla yetinmiyor. Yani mesele diyor benim 30 euro vermem değil diyor. Benim adil yargılanma hakkım ve ifade özgürlüğüm ihlal edildi burada diyor. Hı hı. Ondan sonra şimdi orada arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar ve gerekçeler e, Yaman'la Kerem'in burada m, yüksek standardını çok güzel açıklıyor. O gerekçe de şu e, bir saniye izin verirseniz o karara bakacağım şimdi. Tamam. E, şöyle diyor e, bu Bir saniye ha densizlik sayılabilecek bir hicivdir ancak diyor Hı. çünkü bütün e, geçmiş sayfalarını ve e, bu adamın e, durumunu yakından inceliyor. Şimdi burada dinleyenlerin vaktini çok almak istemiyorum ama e, işte ilişkide olduğu insanları o sırada başına gelenleri O gündeki ruh durumunu pankartta gösterdiği gün. <Gülüyor> Hepsini inceliyor ve ifade özgürlüğünü engelleyici bir şey değil bu diyor. <Gülüyor> ee, dolayısıyla e, 30 euro cezayı bozuyor. <Gülüyor> Neden? Çünkü ifade özgürlüğü e, demin de konuştuğumuz chilling efekt e, açısından olur olmazsa şey yapılmamalıdır, evet. engellenmemelidir evet. görüşüyle kesinlikle göstereceğim işte böyle e, evet. başka söylenecek ne demişler diye bakıyorum onların şeyine yani biz şu anda 214 ve 217. maddedeyiz TCK'nın bu iki maddesi suç işlemeye tahrik ve kanunları uymaya tahrik Hı. suçlarından e, so, konuşturmaya uğradıklarını biliyoruz ha, bir insanların. de benim daha evvel e, radyodan paylaşmak için not aldığım birkaç şey var Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üyeyiz ve e, onların bir komitesi var. Üye ülkeler e, rapor vermek zorunda. Ona onlar da bizim karnemize yazıyorlar sonra Hı -hı. biliyorsunuz evet. işte En son e, e, o komite onun bir adı da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği e, çevirebiliriz. E, bu son olaylardaki aşırı güç kullanımının Araştırılmasını istedim <Gülüyor> evet. Zaten sizler günlerdir oradan paylaşıyorsunuz Yani bütün uluslararası kuruluşlar hukukta doğrudan ilgili olsun olmasın Uluslararası aför gücü gibi e, Ne oluyor diyorlar Yani e, Durum hakikaten Hukuken de fiilen de e, Vahim <Gülüyor> Benim Tek kelimeyle özetleyebileceğim yorumum ise şu hukuki açıdan. Bu ifade özgürlüğünün hazmedilememesi. Yani e, kanunları yapanlar ve uygulayanlar tarafından. Evet. Ama bu ifade özgürlüğümüz var diye dediğim gibi hakaret e, etmeden nefret kullanmak lazım. Ayrıca yine e, insan Hakları Ortak Platformu'nun web adresini vereyim. Orada da E, hukuki açıdan e, Bir kılavuz var hı hı. E, İstanbul Barosu Web sitesinde de var hı hı. Ama bu son olaylarla ilgili Sizler de suç duyurusu Yapabilirsiniz Öyle Size mi? verilen zararlarla ilgili olarak hı hı. Bunun yollarını gösteriyor Yani dilekçe örneğine varana kadar e, ihop.org.tr ihop.org.tr İnsan Hakları Ortak Platformu Evet. Hı -hı. Şu Buraya... anda söyleyeceğim başka bir şey yok yani. Yani bu İpçokdere'ye e yapılan e, aslında şeyler şikayet dilekçeleri toplanıp bir toplu suç duyurusunda bulunmaya... Hayır hayır oraya değil oraya değil oradaki dilekçe örnekleriyle ha, nerelere başvurabileceğimizi Hı -hı. gösteriyor anladım. yani doğrudan doğruya adliyelere de gidip başvurabiliyorsunuz. Evet. Ee, İnsan Hakları Ortak Platformu'nun bir evet, evet, Evet zaten buradan sizin vesilenizi de hatırlatalım. Barolar Birliği konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Gezi Parkı'da dahil olmak üzere birkaç e, alanda bu e, hak ilerlerinin belgelenmesi için başvuru sağlayabilecek masalar da kuruldu. E, hı hı. Orası da dahil olmak üzere e, başvurabilir şiddete uğrayan vatandaşlar. E, yani ona bakarsanız şeyde bile var e, İçişleri de bile var. Hı hı. Evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün web sitesinde var. im.gov.tr'de var. Evet. Ha, hadi onların hiçbiri olmadı hemen cevap alınmadı diyelim. <gülüyor> Ombudsmanlık var. Evet. e-başvuru.ombudsman.gov.tr'de. <gülüyor> Ama e, çok dikkatli olunması gerektiği açık. Evet. Haklısınız. Teşekkürler. Ben su. teşekkür o ederim. Bu zamanla görüşmek üzere. Sağdım. Görüşmek üzere sağ olun.